Bosch, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Alman Mühendislik Grubu, Avustralya'nın Taşra bölgesinde yapımı onaylanan tartışmalı bir kömür madenciliği projesi olan Carmichael Kömür Madenine ilişkin sözleşme yükümlülüklerini yerine getireceğini söylemesi üzerine çevre grupları tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Queensland eyaletinde Hindistanlı şirket tarafından işletilen kömür madeni alanından, Kömürün taşınması için yapılan demiryolu hattına sinyal teknolojisi sağlayacak olan şirket, geçtiğimiz yıl bu anlaşmayı imzalamıştı. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, şirketlerin projedeki rolünü gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Proje hayata geçerse 4,6 milyar ton karbon salınımına neden olacak. Şirketin CEO'su Joe Kesher yaptığı açıklamada, Güvene dayalı görevleri ihmal etmeden sözleşmeyi gevşetmenin yasal ve ekonomik olarak sorumlu bir yolu yok, dedi. Keser, çevresel meselelere anlayış göstersem de yapılan iş yasal bir meşruiyete sahip olduğu sürece farklı paydaşların farklı çıkarlarını göz önünde bulundurmam gerekiyor. Bu proje hakkında öncesinde daha akıllıca davranmalıydık. Ancak şu an müşteri yasal bir zemin üzerinde bulunduğu sürece taahhütlerini yerine getiren bir tedarikçi olmalıyız. Çünkü müşteriler tarafından güvenilmeyen Bir şirket olamaz dedi. Çevre aktivistleri bu kararı ağır şekilde eleştirdi. Kömür kullanımının karbon emisyonlarını arttıracağından endişe duymaları nedeniyle protestolarına devam etme konusunda kararlılar. Avustralya Koruma Kuruluşu kampanya sorumlusu Christian Slater ise şirketin duyurusunu Avustralya yangınlarıyla mücadele ederken utanç verici olarak değerlendirdi. Slater, şirket Paris anlaşmasını desteklediğini iddia ediyor. Ancak şu an dünyanın en büyük karbon emisyonlarına neden olan Körülerden birine destek olma konusunda kararlı dedi. Ayrıca ironik bir şekilde 2030'a kadar karbon nötr olacağını ve fosil yakıt bağımlılığını kademeli olarak bitireceğini de taahhüt etmişti aynı şirket. Pakistan Meteoroloji Ofisi eyalette bu dönemde ortalama 50 cm olan kalk kalınlığının son günlerdeki yağışta 1,4 metre olarak ölçüldüğünü belirtti. Eyaletin başkenti Quetta'daki havaalanında birçok uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi. Birçok yolun kapandığı yerleşim yerlerinde mahsur kalan vatandaşlarsa askeri araç ve helikopterler yardımıyla kurtarıldı. Yoğun kar nedeniyle evin çatısının çökmesiyle 7 kişi can verdi, 4 kişi ise yaralandı. Dolan barajların setlerde çatlamalara ve sellere neden olabileceğine dikkat çeken Han, olağan dışı seviyede yağan kar ve yağmurun, ...süresel ısınmanın sonuçlarından olduğunu söyledi. Tüm Orta Doğu'da aşırı yağışların görüldüğünü hatırlatan Han... ...Belücistan'da da yoğun kar yağışının söyleyeceğini ifade ederek... çığ ve toprak kayması riskine karşı tedbirli olunmasını istedi. İstanbul'un Anadolu yakasında Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil şeridi... ...25 Aralık'ta şiddetli lodosla birlikte kırmızı yosunlar tarafından sarıldı... İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Meriç Albay, bu durumun Marmara'nın su kalitesinin su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösterdiğini söyledi. Albay ve İstanbul Çevre Mühendisleri Odası Üyesi Sedat Dural, Marmara Denizindeki genel kirliliğe dikkat çekerek arıtma tesislerinin daha etkin kullanılması ve denetimlerinin arttırılması gerektiğini ifade etti. Marmara Denizi'nin etrafında 23-24 milyon insanın yaşadığı çok büyük bir havza olduğunu kaydeden albay denizin sorumsuzca kirletildiğini söyledi. Türkiye nüfusunun neredeyse %30'u bu havzada yaşar. Buradaki büyük şehirlerin hepsi Marmara Denizi'ni etkiliyor. Marmara Denizi'ne çok uzun zamanda çok kötü kullanmışız. Fabrikalar atıklarını denize vermişler. Evsel atıklar gemi trafiğini de bu işe katmak lazım. Yıllarca kirletmişiz ve bu etki maalesef hala devam ediyor. İstanbul'daki toplam 88 atık su arıtma tesisinde günde 5 milyon 815 bin su arıtması yapılıyor. Eğer biz arıtma tesislerini etkin çalıştırırsak, gemiler etkin denetlenirse, fabrikalar atıklarını artık atmamaya başlarlarsa zaman içinde deniz mutlaka kendini yenileyecek. 15-20 yılda Marmara Denizi gerçekten pırıl pırıl olabilir dedi. Fabrika ve gemi atıklarıyla oluşan kirliliğin deniz canlılarını da etkilediğini belirten albay özellikle midyelerde ağır metal birikmesi olduğunu ve bunların kontrolsüz şekilde toplanıp piyasa sürünmeleriyle halk için sağlık tehdidi oluşturduğunu ifade etti. Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşiller Meclisi tarafından organize edilen 16. Yeşil Diyalog'da Türkiye ve Avrupa Yeşil Hareketi'nden aktivistler bu harekete ilgi duyan herkesi 18 Ocak Cumartesi günü davet ediyor Yeşil Diyalog toplantılarının bu seneki konusu yükselen Yeşil Hareket. Son yıllarda özellikle Avrupa'da Yeşillerin yakaladığı siyasi başarıların değerlendirileceği birinci oturumda Yeşil Hareket'in dünya politik gündemi içindeki yeri, Gittikçe ağırlaşan iklim krizi ve buna karşı gelişen hareketlerin sosyal ve siyasal etkileri, Avrupa'daki yeşillerin yükselen iklim adaleti ve sosyal adalet taleplerine verdikleri yanıtlar ve çözümlerin politik düzlemde kazandırdığı başarılar konuşulacak. Toplantının ikinci kısmında ise yeşillerin bir süredir yükselişte olan sağ popülizmle çatıştığı sosyal, ekonomik ve ekolojik alanlar ele alınacak iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esam Kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdenan, Uygar Özensimi. Sadece bugünkü değil